Sizden yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Programlar. Güncel haber vermiyor. Güncel acil bir konuda bizimkiler ne diyor diye baktığınızda mutlaka bir şey söylüyorlardır. Önemli olaylarda sel, deprem, hrant aynı hissiyatı paylaştığınız için bir buluşma noktası, bir üst işlevi. Öteki kanalların vermediği haberleri açık radyodan duydum. Açık radyodaki haberler daha hayata dair. Şurada şu var, burada bu var. Şu sergiyi yapmış, öbürü bu konseri verecek. Sizden duyduklarımız. Sam Araştırma 2009. Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve aynı zamanda açıkradyo.com'dan da yayın yapıyor ve Serra Hanım'ı uğurladık. Evet, de... uğurladık. Evet inanamayarak evet, uğurladık. Dinleyiciler, destekçiler gerçekten muazzam bir iş yapıyorlar. Gerçekçi olup imkansızı istedik ve o da oldu. Şimdi konuklarımız var. Epey de evet, için de özür, özür diliyoruz. Ama müthiş bir şey yaşadınız öyle tahmin ediyorum. Siz de bizimle içerikli. birlikte yüze doğru ulaşabilirsiniz. Kesinlikle yani çıta çok kötü yükseldi. Ben ne yapacağım şimdi diye. <gülüyor> Yaparsınız. <gülüyor> Biz dinleyicilerimize güveniyoruz. Olun, Yaparsınız. Inşallah. Tarık Kayakan ve oğlu Kayakan Merhabalar. Merhaba, merhaba. Atayı da zorla sürükledik <gülüyor> evet. soktuk ama bugün böyle artık. Bugünden sonra da hep böyle olacak. Yani en önem verdiğim şeylerden biri... Kesinlikle bu gezegeni adam gibi bir yaşanacak yer halinde sürdürebilecek yeni kuşa emanet etmek zorundayız. Onun için uğraşıyoruz yani. Kesinlikle doğru. Evet hoş geldiniz siz bizi. Anlatır mısınız Açık Radyoyu nasıl tanıyorsunuz? Nasıl oldu bu buluşma? Açık Radyoyu ben ilk kurulduğu senelerde çok tesadüfen öğrendim ama dinlemeye biraz daha geç başladım. Başla başlamazda bir farklılık olduğunu hissettim. Burada da görüyorum saatli marif takvimi zaten. E, dolayısıyla şu noktadan ben anlatmaya başlayayım. Bir nostaljik çağrışımı ben de önce oluşturdu. Radyo kültürüne karşı. Benim neslim e, 78 kuşağı diyorlar. İşte 60'da doğup 78 18 yaşını falan idrak edenler. Radyodan uzaklaştı ama çocukluğumuzda radyoyu çok iyi biliyorduk. Yani dedemin özellikle e, saat de TRT'nin haber programlarını, ajansı daha doğrusu, ajansı, heyecanlı evet. beklemesi... ...onun bitiminde spor diye spikerin yeni e, programı anons edişine çok bayılırdı. Daha sonra babamın e, radyo merakını, müzik merakını ben e, hala çok canlı hatırlıyorum. Ve hatırlıyorum elektrik kesimleri çok sık olurdu. O zamanlar radyo sanki izole bir mekanda bizi dış dünyaya bağlayan çok canlı bir araçtı... Bunları ayıp hatırlıyorum. Açık Radyo birdenbire bana bunları tekrar gözümün önüne getirdi. Ben açıkçası belki biraz kuru bir tarif ama bir yayın kurumu diye aklıma daha yaratıcı bir isim gelmiyor. Adlandırmak istiyorum. Medya demek istemiyorum. Bugünkü kirlenmişliğiyle Açık Radyo'ya onu açıkçası e, içim kaldırmıyor. E, bu tarz bir yayın kurumu benim bildiğim dış dünyada yok. Tabii çok iddialı konuşmuş oluyorum ama Türkiye'de zaten yok. ...benzerleri olmaya çalışıyor. O nedenle de çok seviyorum, destek veriyorum. İlkeleri önemli. Yine bir özelliğini söyleyeyim. Hani Türkiye'de dilimize bir takım manevi değerlerimize çok önem veririz ama... ...kimse WWW çift ve çift ve çift ve diye söylemeyi... ...Açık Radyo ve sonra da John TV demeyi akletmez. Bunu Açık Radyo'da gördük. Dolayısıyla ilkelerin farklı tanımlanması da mümkün. Onu anlamış oldum. Ee, onun dışında tabi çok zengin bir program içeriği var çok bilmediğim değişik şeyler öğrendim hiç ilgim yoktu ama zevkle atçılık programlarını dinler oldum teknik yönden çok zayıf bir insanım çivi bile çakmayı bilmem ama bir hafta bir mimarlık programını dinleyip anlayabiliyordum onun dışında buğdayın tevi galiba değil mi öyle bir programımız vardı ee, orada tarımla ilgili çok değişik şeyler duyabiliyordum e tabii açık gazeteyi söylemeden olmaz, e, dünyanın cazını söylemeden olmaz. Evet, ben... sizin müthiş bir dinleyici olduğunuz her halil ortada. <gülüyor> sınavı geçtim yani o e, zaman. Bir de ben halk müziği meraklısıyım aslında çok. E, dilden dile titreşimlerde çok güzel halk müziği analizleri dinleyebiliyorum. Saatleri bana her zaman uymuyor ama yakaladığım zaman çok şey öğreniyorum, çok keyif alıyorum. Ee, bir benzetme daha eğer e, izin verirseniz söyleyeyim. Açık Radyo'yu ben biraz e, ve Tayvan'ım e, Ona benzetiyorum. Yani onun evrenselliğini, dünyayı kucaklayıcılığını Açık Radyo'da gördüm. O yüzden de destek istiyoruz. E, yakınlarıma, dostlarıma da söyledim. Belki akıllarına gelmez diye şimdi akıllarını başlarına getirelim. <gülüyor> e, beni mahcup etmesinler. Serra Hanım'a ulaşmam zor ama... <gülüyor> Valla ee, bu işte böyle bir el birliğiyle yaptığımız bir şey ee, peki e, var mı parça? Parçası var, var e, konuğumuzun Tarık Bey'in parçası var ve hadinden fazla yarım saat aynı zamanda onun <gülüyor> destekçilerini de beklettiğimiz için bence bir an evvel parçası evet. çalmalıyız ki desteklerini verebilsinler. Tarık Kayakan'ın destekçileri ne dinleterek destek istemek istiyorsunuz? Vallahi şimdi e, evet biraz fazla parçayla geldim. Hepsini e, tabii çalmayı düşünmüyorum. <gülüyor> Ama amacım şuydu. Ona önce ben formatı anlatmak istiyorum. Açık Radyo'nun yapısına uygun olarak mümkün mertebe çok değişik yerlerden e, müzikler toparlamaya çalıştım. Bir İtalyan barok parçasıyla Ahmet Kanneci'nin e, albümünden e, çalacağız. Doğru okuyor muyum bilmiyorum. Giorgio Zamboni Romano. 6 numaralı sonat e, Gavotta adında çok kısa bir parça. Evet bunu sizlerin desteğinizi yerine getirebilmeniz için dinletecek size Tarık Kayakan ve destek hattı telefon numaramızı da verelim. 0212 343 41 41. Destekçileri inanılmaz bir hızda Çünkü 45 saniyelik bir parçada 3 kez çaldılar Umarım şu anda destek işlemlerini gerçekleştiriyorlardır yukarıda Ayın Buyun sözü. efendim söz sizde ve Devam da ediyor bu çalmaya Tarık Kayakan oğlu Atay'la beraberiz Tarık Kayakan'la Onu da hemen önemli söyleyeyim Peki ben diğer parçaya geçelim isterseniz O biraz daha uzun ee, Yine Akdeniz kıyısından devam edelim diye düşündüm Mediterranean Kursuot Part 2 isminde bir albümümüz. Bunu 0212 343 41 41 numaralı destek aklımızı aramanız ricasıyla anons ederek dinleteceğim sizlere. Parçanın ismi Korsika. Yine umarım doğru okuyorum. Petru Guel fuçi söylüyor, dinliyoruz. Evet Açık Radyo 94.9 açıkradyo.com ve burada ya da com <Gülüyor> ve burada hakikaten Tarık Kayakan ve oğlu Atak Kayakan'la birlikte işte müzikler dinliyor ve öğreniyoruz da bu arada. Aynı zamanda da bu esnada Tarık Bey'in destekçileri, dinleyicileri desteklemeyi müthiş bir hızla sürdürüyorlar yayın esnasında müzikleri dinlerken. Evet acayip bir şey. Şimdi bu arada da çok hoş bir mektup geldi. Ben özellikle bunu Atay'a da okumak istiyorum. Merhaba ben Zeynep Torun diyor. Bugün babam Erhan Torun'la birlikte yayınınıza katıldık ve bu beni çok mutlu etti. Hayatımda ilk defa bir radyo programına katıldım ki bu sıradan bir radyo değildi. Bu açık radyoydu. Küçüklüğümden beri evde, arabada, pazar sabahları, kahvaltıda her zaman açık olan. Açık radyo bana tahmin edemeyeceğim kadar çok şey katmış. Ben bunu bugün fark ettim. Gerek müzik zevkim gerekse dünya görüşüm açısından beni en az annem ve babam kadar etkilemiş olan açık radyoda bulunmak aman Rabbim. Gerçekten çok güzeldi. Program başında babamla hedefimizi 60 kişi olarak belirlemiştik ve bu hedefe ulaşmaya da kararlıydık. Programdan çıktık, arabamıza bindik ve Eraslan abi bizlere çok güzel bir haber verdi. 64 kişiye ulaşmıştık. Ünlem. Gerçekten bu haber beni çok memnun etti ama yeterli değildi benim için diyor. Destek geldikçe daha da çok olsun. Gittikçe artalım istedim ama... İnanıyorum ki destekler hiç tükenmeyecek ve Açık Radyo ailesi daha da genişleyecek. 15. yaşımız kutlu olsun Açık Radyo daha nice birlikte geçireceğimiz senelere demiş. 15. yaşımız kutlu olsun demesi de şunda. O da 15 yaşında tam Açık Radyo'nun kurulduğu sırada doğmuş yani yaşıttı evet. Zeynep'le. Sen kaç yaşındasın? Ben e, 13 yaşındayım ama e, Açık Radyo'nun bence en iyi kısmı yani herkes için... E, Nasıl desem e, olabilecek yani e, herkesi memnun edebilecek bir müzik tarzında olması. Çünkü her tür müzik çalıyor ve e, bence bu çok güzel bir şey. E, bu sayede de bir sürü e, kişi gelebilir. E, destek hattımız 0212 343 41 41. <gülüyor> Manus Hacıdarki'si dinliyoruz. When the clouds come. Destek hattımızı tekrarlıyorum. 0212 343 41 41 Evet, Akdeniz'de dolaşmaya devam ettik sayenizde. <gülüyor> Ama çok çeşitli müzik türlerine yer veriyor dedin sanata. Nedir? Senin özellikle tercih ettiğin bir tür var mı ya da türler? E, açıkçası ben e, babamın e, sevdiği müzik türlerinden e, daha uzak türler seviyorum. <gülüyor> Mesela rock ya da metal gibi. Ama e, yani e, şimdi ben şöyle düşünüyorum... E, bir sürü müzik türüne yer vermesi bence insanları e, daha çok sevmesini sağlıyor Bence bu yönden çok güzel bir şey. E, böyle... ee, Babanla daha ar arada kapışırsınız işte. Evet. <gülüyor> Sen bizim tarafta kal, Biz rockçıyız. <gülüyor> Evet devam evet. edelim yani müthişsiniz vallahi. Ee, bu demin çaldığım parçayı kısaca bir biraz daha açın bu e, Manos daha Benim bildiğim kadarıyla Yunan müziğinin ilk defa orkestrasyonunu yaptığı bir albüm. Ve tarzı kaynaklı e, müziklerin üzerine işlediği bir tarz bu. E, albümün de ismi Ceylon'da Smile doğru okuyorsam yani. Nazmi Hikmet'te de, de Jacont diye geçen evet. Mona, Lisa. Mona Lisa. Ben ilk defa ondan Mona Lisa'nın böyle bir ismi daha olduğunu <gülüyor> öğrenmiştim. O yüzden enteresan bir parça. Ee, i̇zin verirseniz Ege'nin i̇şte. öbür kıyısına geçelim öyleyse. Cihat Aşkın'ın Ege'nin türküsü albümünden e, bir e, keman ağırlıklı bir eser. İzmir Kasap Abası var. Evet i̇şte. Cihat Aşkın da ayrıca programcılarımızdan da uzun yıllarda burada program yaptı. Ona da bir günaydın demiş olalım buradan. Diyelim ve destek hattımızı ben yine tek tekrarlıyorum. Destek ricasıyla 0212 343 41 41. Lütfen arayın. Evet dinleyicimiz Tarık Kayakan <gülüyor> ve Ata Kayakan'ın birlikte hazırladığı playlisti dinleyerek epey bir sulara yelken açtık. Bu arada ben Ata'ya da bir şey söylemek istiyorum. Bu radyonun farklı özellikleri vardır diye ümit ediyoruz ama en benim değer verdiğim özelliklerinden biri şahsen. Burada çocuklara da program çok sayıda verdik ve tamamen özgür bıraktık. Hiçbir şey söylemedik <gülüyor> onlara. Ya, kurallar şunlardır dedik. Rütük şöyledir bilmem ne. Onun dışında ne istersen söyle ne istersen çal dedik. Ve çocukların e, böyle bu şekilde program yaptıkları başka bir radyo var mı dünyada bilmiyorum doğrusu. Onu da söylemek istedim. So ee, Sen de şimdi. Bence, e, şey, ben çok katılıyorum. Bu arada e, destek olanları okumak istiyorum size. E, Nesrin Taşerel. Ayda Eren, Gönül Madra, Dilek Elver, Yakup İçgören, ah Ahup Parlar, Özgür Devrim Akçay, İdil Akçıl, Burak Ravanoğlu, Turgut Kayakan, Tuana Marçeli, Didem Kayakan, Ayşe Kayakan. Bu son 3 Kayakan okuduğunu tanıyorsunuz herhalde. Ben de Gönül Madra'yı tanıyorum. <gülüyor> Tuana Marçeli ve Burak Ravanoğlu, biri dayım olur, biri de çok yakın arkadaşım. E, Gönül de benim yeğenim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> devam ediyoruz. Peki, şimdi e, Umud'un Türküsü isimli albüm, e, Çağdaş Müzik Topluluğu'nun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile beraber hazırladığı bir albüm. Oradan bir parçamız olacak. Ama ben yine destek hattımızı okuyorum. 0 212 343 41 ve e, müziğini Ahmet Ahmetov'un yaptığı, düzenlemesinin Muhammed Kart'a ait olduğu bir Azeri parça. Dinliyoruz. Gönlüm senin esirin Kalbim senindir ya Kalbim senin ben parçanın ismini de söyleyeyim. Onu atladım. Bu kadar yayıncılığım benim tabii. <gülüyor> Yalgı Zam. Ee, tekrar Des destek hattımızı ata okuyor. Destek hattımız 0212 343 41 41. that I Senede kalmaz. Olağanüstü güzellikte bir razeri türküsü bu da. Evet. Ee, bu arada 110 kişiye ulaştık. Ee, güzel bir performans. Herhalde Atay'a borçluyum ben bunu. Büyük kısmını. Biz de öyle. <gülüyor> Buradan tüm destek e, veren e, kişilere teşekkür ediyorum. Vermeyenlerin de canı sağ olsun. <gülüyor> e, yine... Kolundan tutup sokmamız <gülüyor> iyi olmuş değil mi? Elbette. <gülüyor> Sizin karşınıza geçmedi benim oturduğum koltuğa şu anda. O zaman son parçamız, e, son şansımız. Tekrar destek rica ediyoruz. Hattımızı ata okur musun? 0212-343-4141 Son şarkımız... Ee, Mazi Kalbim'de isimli İnce Saz albümünden Mazi Kalbim'de bir viyaladır. yaradır harika. Ve destekler gir, gelmeye devam, devam ediyor. ediyor çok teşekkür, teşekkür ediyoruz edin. biz de size ben de teşekkür ediyorum evet, sizden sonra Akın Erdes bir program hazırladı bizim için e, müzisyen ama onun da oğlu e, aynen böyle işte serbest bir programı yıllarca yürüttü e, <gülüyor> şimdi artık belki başka programlar yapmayı evet. düşünüyor Artık bulunduğu köşe ona dar geldi. <gülüyor> Bağımsız bir program yapmak üzere bir süreliğine mola verdi Akıncan Eldeste. Hayırlı olsun. Tekrar tekrar çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel bir ana oldu bizim için. Bizim teşekkür. için de yüzdeyiz öyleydi. Başarılar diliyoruz. Sizin son parçanızla dinleyicilerimizi baş başa bırakıyoruz. Ama bir kez daha Atadan telefon numaranızı söylemesini rica ederek. Destek hattımız 0212 343 41 41. <gülüyor> Gider. Yandı hayatım bu sevgiden anladım ki bir aşka beden gençliğimmiş elimden gitme önünde ben geldim de dize yar olmadı bu kimse bize en nihayet düşüp can verdim gözündeki yeşil İzlediğiniz saçlarımdan karadır beni zaman zaman anatan işte bu hazin hatıradır ne göğsünde uyuttu beni ne bu seyle avuttu